...Radyo Tiyatrosu. Sadık'la Emine Yazan Ergun İnce Yöneten Kemal Bekir Efektör Yüksel Doğru Oynayanlar anlatan Erdoğan Gemicioğlu, Emine Seval Gökçe, Sadık Avni Yalçın, Zaliha Sevinç Çetinok, Hatice Gülgün Ok, Birinci kadın Oya İnci, İkinci kadın Ayten Umcuoğlu, Mehmet Numan Pakner, Nurşen Sumru Yavrucuk, Salim Metin Çoban, Genç Kız Hülya Karakaş, Ses Ersun Kazançay <Gülüyor> Bu hikayeyi hep anlattırırlar bana. Defalarca anlattım ama ne dinlemek isteyenler bitti ne de ben yoruldum. <Gülüyor> Yorulmadım dediğime bakmayın siz. En az 20 kez aynı hikayeyi anlattığınızı düşünün. İşte öylesine bir yorgunluk bu. Ama güzel hikaye. Leyla ile Mecnun gibi... ...Kerem ile Aslı gibi... ...Tahir ile Zühre gibi. Uzun yıllar önceydi. Bizim daha yeni yetme olduğumuz yıllarda. Karadeniz'in... ...şirin mi şirin bir sahil kasabasında yaşardık. Adana... Bona derlerdi bu kasabanın. Oranın bir köyünde... ...yaşanmış bu hikaye. Efendim ruhları şad olsun... Bu olayın gerçek kahramanları çoktan göç ettiler öbür dünyaya. Torunlarının çocukları oldu şimdi. Dün gibi geliyor o günler insana. Sadık'la Emine, aha da sanki. O küçük, şirin sahil kasabası ne güzeldi o zamanlar. Ne güzel aşklar yaşanırdı orada. Sadık'la Emine'nin yaşadığı gibi... kaldın Emine yarım saattir ağaç oldum burada. Şişt, yavaş ol. Anam babam duyacak yoksa. Hemen çıkamadım. Uyumalarını bekledim. Ne yapayım? Kolay mı geçer sevden çıkmak? Bir görseler, bir duysalar öldürürler beni vallahi. İyi, iyi tamam. Geldin ya gerisini boş ver. Ama fazla kalamam bilmiş ol. Sonra uyanırlar filan. Nereden bilecekler senin dışarı çıktığını canım? Biraz konuşuruz gidersin. Emine, nasılsın? <gülüyor> İyiyim. Bugün neydi o havaların? Dönüp bir bakmadın bana bak kaldı. İyi. ...anam yanımdayken bir de boynuna sarılsaydım bari. Emine, kız... hadi şimdi sarılırdıysa. Ay delir mi Allah aşkına? Tövbe tövbe. Bir acayipsin sen de sadık. Ne yapayım kız deli divane ettim beni. Ne yaptığımı bilmiyorum ben. Gayri aklımı yitirirsem hiç yaşma. Sen bende akıl koydun sanki. Gün boyu aklımı kurcalar durursun. Elim ayağıma dolaşır. Anam zaten ikide bir... ...bu kız sevdalı mıdır nedir diye laf atıp duruyor. ...bizim böyle gizli gizli buluştuğumuzu anlayacaklar diye ödüm kopuyor. Korkuyorum vallahi. Ya duyarlarsa? Duyarlarsa duysunlar. Ne yapalım yani? Ya sana göre öyle. Emine seni alacağım ben alacağım bak göreceksin. Hep öyle diyorsun ama hala ortada bir şey yok. <gülüyor> Babam beni sana vermez zaten. Niye kız? Niyesi var mı Sadık? İşin yok gücün yok. <gülüyor> zaten ana ben hep yoksulluk çektim. Bari bu kız varlık görsün biraz diye söylenip duruyor. Ha, demek öyle. Sen de mi öyle istiyorsun Emine? Yok be Sadık bilmez misin? Vallahi ben senden gayrı hiçbir şey istemiyorum ki. Mal mülk gözümde değil benim. İstiyorum ki yanında olayım. Yuvamız olsun bebelerimiz olsun. Yüzüm gülsün yeter. Elbet geçinir gideriz. Kalkarız altından. Sen bir tanesin Emine. Kız seni en çok bunun için seviyorum. Ama bak göreceksin her şeyimiz olacak. Para kazanacağım. Hem de çok para. Belki bu köyden bile taşınırız. Kasabaya yerleşiriz. Bir iş tutarım orada. Gül gibi geçinip gideriz. Belki kendi işimi bile kurarım. Ne işi kuracaksın? Hem neyle kuracaksın? Sana onu diyeceğim ya. Bizim köylü Mehmet var yani. Ya ee. Kasabada ahba bu çok. Büyük balıkçı takımlarıyla balık avına çıkıyorlarmış onlar. Karadenizi bir baştan bir başa dolaşıyorlarmış. Kazandıkları paradan pay alıyorlarmış. Çok para kazanıyorlarmış. Çok. Yakında yine av mevsimi başlıyor. Tayfa arıyorlarmış. Bizim Mehmet takımın reisiyle konuşup bana da bir yer ayarlamaya çalışacak. Şansımız yaver gider de büyük bir av yaparsak bir anda köşeyi dönebiliriz. İşte o zaman gelsin paralar. Hemen alırım seni. Ah evine. keşke. Şöyle güzel bir düğün yaparız. Davullu zurnalı. Ardından kasabaya yerleşiriz. Kendi işimizi kurarız. Bu köy bana göre değil. Kasabada yaşamak istiyorum ben. Sen istemez misin? Aman ha köy ha kasaba ne fark eder? Köy hayatına alışığım zaten. Kasabaya da alışırım besbelli. Eğer iş olursa bir hafta sonra açılacağız denize. Ay, hemen gidecek misin yani? Peki ne kadar sürecek? Ee, duruma göre işte. Ama en çok bir iki ay sürer. Bilemiyorum avlanmaya bağlı. Karadeniz'de dolaşacakmış. Of içime bir sıkıntı düştü. Korkar oldum bu işten. Gitmesen olmaz mı? Başka bir iş bulsam buralarda. Eminem. Bir tanem bunda korkacak ne var Bir iki ay dediğin Hemen gelip geçer Ondan sonra temelli buradayım nasıl olsa Düğünümüzü yapmamız için bir işe girmem şart Senin için kimiz için Ay ne bileyim ben Sen nasıl istiyorsan öyle yap Dediğin gibi bir iki ay geçer elbet Ne yapalım He ya, Hemen geçer Bak göreceğiz. Hey, Bir ses duydun mu Sadık Ne sesi ah. Hemen gitmem lazım Sadık çok kaldım. Anam babam farkına varır sonra. Hemen gitme Emine biraz daha kal. Yok ay yok ne olursun gideyim korkuyorum. <gülüyor> peki peki yine görüşürüz değil. Seni görmeden gidersem gözüm arkada kalır. Bilmem ki herhalde görüşürüz. Hadi hoşça kal ben gidiyorum. <gülüyor> güle güle iyi geceler Emine. Merhaba Mehmet Nasılsın? İyiyim iyiyim otur hele şöyle bir çay iç bakalım Of Yorgunluktan oh. ölüyorum bugün ya Taş mı taşıdın bu oğlum ne oldu <gülüyor> Halil emmi bize iki çay yapıver oradan demin olsun Olur Sana da işler? iyi haberlerim var Sadık De bakalım neymiş iyi haberin oh. Bana bak He? Reisle konuştum dün Seni <gülüyor> de takıma almaya kabul etti Değil mi? Ya o çok iyi <gülüyor> ya. Sağ olasın Mehmet senin sayende oldu bu iş alır, tabii, alır. peki ne zaman gidiyoruz ağların meramet işi biter bitmez gideceğiz bana bak bugün yarın biter oda bu sefer daha büyük avların peşine düşecekmişiz herhal he. bana bak İnşallah. şansımızda yaver giderse köşeyi döndük demektir İnşallah ha. öyle olur demek bir iki gün içinde gideceğiz ha, he? Ya, büyük bir ihtimalle gideceğiz ee, Mehmet Memet, ne kadar sürer bu ab, belli mi? Vallahi ne bileyim hiç belli olmuyor ki. Sen de iki üç ay, ben diyeyim beş altı ay <gülüyor> Karadeniz'i bir baştan bir başa dolaşacağız, belki İstanbul'a bile gidecekmişim. Uzun sürebilir ha. Canım niye soruyorsun ki bu şey, şey için, ya şey ha, için işte. Emin ne için düşünüyorsun değil mi? He ya. Lan ona bir iki ay sürer dedim Aman ha Bir iki ay, üç beş ay ne fark eder Para kazanacağım işte bu olum az iş mi? O da beklesin biraz Haklısın. Ne yapalım? Başka çare yok zaten Hadi neyse neyse sen bugünden başla hazırlıklara Her an gidecekmişiz gibi hazır ol Pat diye haber gelir hemen çıkarız yola Rehis tamam dedi yahan ver elini Karadeniz Sonra da gelsin balıklar Paralar ey yavrum bey Hadi. Ya Mehmet ya <gülüyor> Gidiyorsun ha Beni yalnız koyup gidiyorsun ne, ne yapayım bir tanem İkimiz için gidiyorum Yuvamızı kurabilmek için gidiyorum Keyfimden değil Bana mektup yaz mi Hasretleri koyma beni Ne ederim sonra Sil gözünün yaşına Emine Seni almak için döneceğim sonunda Bir sabah güneşle birlikte geleceğim sana Gün doğarken Bekle beni Bekleyeceğim Sadık bekleyeceğim Ne olur çabuk dön Hoş geldin, sefa geldin. Oh, hoş bulduk yavrum, hoş bulduk kralı kuzum. Oh. Emine, anan yok mu evde kızım? Yok Atçığ ee, Sabah tarlaya gittiydi fide ekmeği, neredeyse gelir. Sen yorulmuş gibisin Atçığ ana. ah, oh, bu yokuş öldürdü beni. Of, oh, of oh, ihtiyarlık zor iş. Yola gidemezsin, tarla süremezsin. Ah, ah, gitmişiz iyice gayrı. Elimiz iki alır gözümüz dörde bakar Yok be Hatice benden dinsin maşallah <gülüyor> Benim gibi on tanesini cebinden çıkarırsın alimallah Ah kızım ah nerede o günler Eskiden olsa dediğin doğruydi ama Şimdi ona buna maskara oluyoruz Bakma hiç bakma Ah şurada ne ömrümüz kaldı ki zaten Söyle <gülüyor> deme Hatice sen daha çok yaşarsın bu gidişle bak görürsün daha bu zamana kadar ben senin hasta olduğunu bile duymadım hiç. Buz kız, <gülüyor> buz nazar <değilsin> şimdi. <gülüyor> Ağzından yeri alsın. emme bir düşersek yatağa bir daha kalkamayız Serha Allah sağlıktan esirgemesin. Gel içeri buyur Hatice Kapıda oturduk kaldık. Yok yok böyle iyi yavrum. Gölgede oturma koşuma gidiyor. Ana nefidesi ekiyor ki tarlaya. De bakayım. Pırasa patlıcan filan aldıydı pazardan. Onları dikecekti. İyi iyi iyi zamanıdır. E sen niye gitmedin kız Yardım ederdin anana. Ben de öyle dedim ya götürmedi. Evde kimse kalmıyor. Gelen giden olur belki dedi. Evdeki işleri yapıyorum ben de. Seni işinden koymadım inşallah. Yok Atçana yok bittiydi zaten. Sana çay kahve bir şey yapayım içer misin? Yok yavrum sağ ol yok. Hiç içesim yok. Hele sen onu bunu bırak da de bakayım. Senin gönlünün vaziyeti nedir? Boş mudur, dolu mudur? Yanık mıdır, sönük müdür? Var gibidir gönlünde biri ama çözememişimdir. <gülüyor> Yok be Ana. Nereden çıkarıyorsun bunları? <gülüyor> ah, geçmedik mi bu yollardan biz de yavrum? Bilmez miyiz nasıl olur bu gençlik? Yanarsın da diyemezsin. Dilim varmaz demeyen için yanar da tutuşur. Senin gibi güzelliği yakmıştır bir başka güzellik. Aman Hatice <gülüyor> güldürme beni ağzımı arıyorsun biliyorum e Ya gönlünde biri var da diyemezsen halin nicedir Sen bir şeyler geveliyorsun ağzında ama hadi hayırlısı Hayırlı mı hayırsız mı bilemem ama karşı köyden bir talibin var Seni istemeye geleceklermiş yakında onu diyecektim Ne talibi Hatice Ana? kimi isteyecekmiş neden beni istiyormuş Nereden çıktı şimdi bu? Ah, ah hep beni bulur zaten bu işler. İyi ki yaşlıyız. Lafı geçer diye bana gelmişler. Eşe dosta demişler de onlar da beni sağlık vermişler. Dün geldilerdi bana. Hele bir yol haber iletesin, haber alasın diye. Anana onu diyecektim. Hali vakti yerinde bir adammış. Otuzunu geçkin ama hala evlenmemiş. Kız beğenememiş. Seni görmüş geçenler de pazar yerinde de heveslenmiş. Ay, yok Hatice ana ben istemiyorum böyle bir şey. Varıp söyle gelmesinler. Elin adamına varamam ben. Yok ana yok Aa, varamam. Benim bu işte meylim yok yavrum. Bana sadece haber ilet dediler. Gelmeyin diyemem ya. Desem de beni dinler mi elin adamı gene gelir. Ana ben ne yapacağım şimdi. İstemiyorum ben kocam hoca. Ben... <gülüyor> Ah, oh, oh, Bir var senin gönlünde de demiyorsun bana. Hadi kızım. Söyle bana. Aç gönlünü Koma kendini yangınlara. Biz boşuna mı Hatice anayız? Boşuna mı gördük, geçirdik? De ki bana elimden ne gelirse yapayım. Hatice analığımız ölmedi daha. Var ana, var gönlümde birisi. Beklerim onu, beklerim gelip beni alacak diye. Ondan başkasına razı değildir gönlüm. Başkasına nasıl varır? Ölürüm sor. Vallahi ölürüm Vah benim yavru, Vah benim körpe kuzum Kimmiş bakayım seni böyle yakan ha De bakayım Şey Hatice ana, ama anamlara demeye mi Del miyim hiç Sadık Günsu gelin Sadık Tanırsın kara kulağın Sadık hani Vay vay vay Tanımaz olur muyum hiç Tanırım tabi şu karayazı olan Boylu poslu olan <gülüyor> İyi çocuktur iyi çocuktur Güzel çocuktur Peki yandığını bilir mi? İki taraflı mıdır bu ateş? Bilmez olur mu? Evlenecektik biz. Alacaktı beni. Balığa çıktılar. Peki anana neden açmazsın gönlünü? Nasıl açarım? Keser beni ana. Allah Allah! Allah Allah! Niye kesecekmiş kızım? İstemediğin bir adama seni zorla verecek değiller ya. Gönlünde başka biri varken hem de. Beni kim dinler? Ne bileyim ana. Keşke Sadık burada olsaydı da bir çare bulsaydı. Bir başıma koydu beni buralarda. Üzülme of. kızım, üzülme yavru kuşum. Elbet bir çaresi bulunur. Hele şu işler bir ay ayyuka çıksın da bakalım neler olacak. Ben her şeyi yaparım senin için. Hiç meraklanma. Yüreceğini ferah tut. Hatice anan yalnız komaz seni. Yine gelirim yanına. Ah, ah şimdinin gençlerini anlamak zor. Zor ama gönül derdini anlamak çok daha kolaydır, çok. Ne o Sadık dalıp gitmişsin yine uzaklara Daldım ya Mehmet ne yapayım ya Neşelen biraz bolun oğlum bak Balık da iyi gidiyor Öyle giderse ceplerimiz para dolu döneceğiz memlekete daha ne istiyorsun Bir ya Bir şey istemiyorum Mehmet Mektup atamadım hiç ona üzülüyorum İki defa karaya çıktık ama ikisinde de atamadım ee, Postane yok senin suçun değil ki Hem gece yarısı çıktık sabah Boş Boşver ya bu kadar takma kafana Nasıl olsa döneceğiz sonunda Mektup yazınca ne olacak sanki önce mi döneceksin Belki de haklısın ama merak ediyordur işte Etsin etsin biraz ölmez ya hadi, hadi bırak bunları da kameraya gidelim Hava soğudu iyice yürü Peki girelim ...git bak kızım. Ah ne haber kız Nurşan? Nerelerdesin? Kimmiş kızım gelen? Nurşan geldi ana. Gelsene Nurşen gel içeri gir. Ee, nasılsın Emine? <gülüyor> Hoş geldin kızım nasılsın? İyi imzalar teyze sağ ol kolay gelsin. Sağ ol yavrum. Ana nerelerde ne yapıyor? Anam ne yapsın ki uğraşıyor işte selamları var. Aleyküm selam kızım. Getiren götüren sağ olsun. Hele siz oturun da ben gidip şu ineği sağlayayım. Ay aman, aman. Ay şu belanızı. Vallahi canımı tak ettirdi. İhtiyarlık geldi mi romatizma yakalıyor hemen. Buranın havasında Zelahat Nemli olduğu için romatizmayı da azdırıyor. Anamda da var aynısı. Ne bileyim kızım ah. Ay hele ben gideyim. Gideyim. Ay aman. Çay demleyeyim de içerim Nurşen. İyi olur vallahi kız. Dur ben de sana yardım yok, edeyim Yok yok yok sen otur Ben şimdi demliği koyarım hoca. Beş dakikada olur Emine sadıktan bir haber var mı kız Yok Nurşen Kaç ay oldu hala bir haber maber yok Alacağı olsun Beni unuttu mu nedir Hemen eşkillenme kız niye unutacakmış ki seni Çocuk para kazanacağım diye çalışıp duruyor e, işte ne bileyim valla İstanbul'a geçeceklerdi belki Hı. Oranın kızlarını görünce beni unutuverir bakarsın. Belli mi olur? Sen delisin valla. Senden güzelini mi bulacak? <gülüyor> Merak etme sen. Bakarsın pat diye çıka gelir bugün yarına. <gülüyor> ha, seni bir de başkası mı isteyecekmiş ne? Karşı köyden bir adam mı Aman, ne? Aman adı batsın. Ne zaman geleceklermiş haberin var mı? Bilmem hafta sonu herhalde. Babama söylemişler galiba. Babam bize doğru dürüst bir şey demiyor ki. Peki anan ne diyor bu işe? Ay, hiçbir şey demiyor kız. ...ama dünden razıdır onlar... <gülüyor> ...adamın hali vakti yerindeymiş ya... ...başına çalsın balının mülkünü... İstemiyorum ki... ...zorla versinler kaçarım buralardan valla... ...hemen dellenme kız... İstemiyorum dersin olur biter... ...zorla güzellik ne olurmuş... ...ay sen ananın babamı bilmezsin... ...beni dinlemezler ki... ...Allah kahretsin... ...Sadık da tam gidecek zamanı buldu yani... ...onun haberi yok değil mi... ...yok nereden olacak yoktur... ...haber salsam nereye salacak... ...ne adresi var ne bir şeyi... ...ölsem haberi olmayacak... Nereden çıktı şu balık avı bilmem ki. Yemek bile yiyemez oldum kaç gündür. Lokmalara boğazımdan geçmiyor. Belli oluyor baksana halinden. Betin benzin solmuş iyice. Kahretmekle de olmaz ki. Ne yapayım. Doluya koyuyorum almıyor. Boşa koyuyorum dolmuyor. Geceleri uyku tutmaz oldu gözlerim. Ağlarım da ağlar. Üzme kız kendini. Bir çare bulunur elbet. Yananı Allah görürmüş. Kesme umudumu. Bugün yarın elin adamı kapıya dayandığında babam bir he derse seyret o zaman sen. ...bana da sormaz ki istiyor musun diye. Orası öyle. Ana baba münasip görürse kızın karşı çıkması ne yazar? Satılık mal gibiyiz Halimallah. Evlenmeden önce adamın yüzünü bile göstermiyorlar ki adamı. Ne çıkarsa bahtına. Sen adamı gördün mü hiç? Yok kız nereden göreceğim tanımıyorum bile. İnmidir, midir cin midir neyin nesidir? İnşallah hakkında hayırlı olur ya Emine. Kız, kız şu çaya bak artık bedemlenmiştir. İki bardak çay koy da içi verelim ha. Hay Allah hepten unutmuşum. Kızım yeter artık. Gayri felak etme kendini. Niye etmeyeyim ana? babam ne diye verdi beni o adama? Bana bir kerecik bile sormadan niye verdi beni? Ben ne yaparım şimdi? Oh benim kara bahtım, oh benim kara <gülüyor> Nedir bu başıma gelenler? Kızım kurban olayım böyle söyleme. Her işte bir hayır vardır. Kader bu. Senin kaderin de böyleymiş. Ne yapayım? Ne kaderi ana ne kaderi? Bana sormadan etmeden verdiniz beni elin adamına. Bu mu kader? Benim kaderimi niye siz çizdiniz? Ooo <gülüyor> Zaliha gelin evde misin? Ah. Hatice ana geldi. Git aç kapıyı da karşıla. Yüzünü gözündesin. Rezil etme bizi. Gel Hatice ana gel. Buyur. Hoş, hoş geldin. Hoş bulduk yavrum. Hoş bulduk. Oh. Anan evde mi? Buyur Hatice ana gel içeri gel şöyle. Hoş geldin Sefa geldin. Oh. Hoş bulduk Zaliha kızım. Oh. Oh. Ay. Şöyle oturayım da soluklanayım biraz. Eee. Nasılsınız bakalım iyi misiniz İyi Satıcı ana nasıl olalım El işte sel işte gidiyoruz işte Sen nasılsın İyiyiz iyi olmasınız ha Lakin işe güce varamaz olduk gayri Ha bu ihtiyarlık büktü belimizi Allah kötü gün göstermesin Hepimiz ihtiyarlayacağız bir gün Bizim ihtiyarlığımız da Seninki gibi olur inşallah Ama nerede Biz şimdiden iyice bel büktük Eskisi gibi varamıyoruz işe güce. Aa, öyle deme gelin öyle deme. Ah yetişkin kızın var. Elin ayağın olur o senin. Bak üç tanesini verdim kocaya elinde bir bu kaldı. Kıymetini bil. O da gider yakında. Bana kalmaz ya yolu göründü zaten. Ha, ben de onu sormaya geldim de zaten Dün akşam görücü gelmiş. He demişsiniz herhala he? vermişsiniz kızı öyle mi? Bizim bey münasip gördü he dedi. Kısmet işte. Emine kızım, sen git hele mutfağa da bize bir kahve yap bakalım, hadi kızım. Olur Hatice Ana, hemen yaparım. <gülüyor> ee, Zaliha gelin, hele anlat bakayım bana. Nasıl oldu bu iş? Oldu işte Hatice Hanım, dün akşam geldiler. Geldiklerini ben de biliyorum kız, sonrasını anlat. İstediler, bizim bey de razı oldu. Kısmetin böylesi her vakit çıkmaz kız kısmına. Münasiptir, rahat eder, gün yüzü görür dedik. Kızın gönlü var mıdır peki bu adama hiç sordunuz mu? Ne sorması Hatice Hanım? kime soracağız? Bir cahil kafa zaten ne bilecek neyin ne olduğunu? Öyle deme gelin öyle deme kim cahildir kim değildir bilinmez. Ya birine meyli varsa ya gönlünde yatanı varsa öğrendin mi bir kere? Tövbe tövbe tövbe ne gönlü ne meyli kızana kızın gönlüne göre mi olurmuş böyle işler? Hem bizim kız öyle şeyler bilmez. A kızım, a gelinim, sizin kızı, bizim kızı var mı bu işlerin? Yürek bu yürek. Azıcık düşünür taşınır. Adam kısmı öyle holdur hoptur kız ver, vermez ki. Bana bak asıl cahillik sizinki. Kızı gönlüne göre vermezsen sana da gönlüne göre vermez Allah. Of ne bileyim Hatice Hanım. Bu işin dizgini bende mi sanki? Bey ne derse o olur. Kızımıza sormaz o böyle şeyleri. Hem gönül nedir ki? Varıp rahat etsin kız Malı mülkü olur hiç olmazsa Benim gibi fakirlik çekmesin Aa, Senin neyin eksik kız nankörlük etme Hem maldan mülkten de ne oluyormuş Azıcık aşı olsun da ağrısız başı olsun Yazık etmeyin kıza Hatice ana Senin dilin altında bir şey var ama Hadi hayırlısı Lan, dilim demelimde bir şey yok benim Ne varsa ortada zaten Gözünde mi görmüyor kızını İnsan merak eder de sorar bir Sende var bir şeyler Hadi dede de, rahatla biraz. Hey Allah'ım sen bilirsin. Kafamı kızdırma kız Daliha. Her bir şey diyeceğim, diyeceğim emme, iyi dinle ha. Vardır kızın gönlünde biri. O birinin gönlünde de kızın vardır. Yanar iki körpe yürek birbirine. Yanar da kimseye diyemezler. Aha şimdi ben anlatayım da sen de bil gayrı. Ya vallahi hasta olacaksın kız. Yeter böyle kahrettin. Hadi azıcık toparlan ne olur. Bak gayrı ağlamanın zamanın faydası da yok. ha. Ne yapayım Nurşen ne yapayım ben şimdi. Hadi canlı dün bağırdı çağırdı evet. her bir şeyi anlattı anama. Ama fayda etmedi. Oldu bir kere diyor anam. Bir gün ağlarmışım iki gün ağlarmışım. Sonra rahat edermiş. öyle diyor. Aman senin ananda yani. Anam ne yapsın her bir şey babamın elinde. O oh, hededikten sonra anamı da beni de dinlemez. Sadık da kaç ay oldu dönmedi. Dönesi olsaydı gelirdi çoktan. İstanbulluları mesken tutmuştur artık kendini. Bir başıma bıraktı beni buralarda. Ne eder ne yapar düşünmez hiç. El oğlu beni alana kadar yetişir inşallah. Yetişemedi kaderimize boyun eğeriz gayrı ne edelim. Hemen alasıymış eline adımın beni zaten. Öyle deme kız. Geliverir bakarsın <gülüyor> bugün yarın. Hem artık gelse ne fayda ki. Babam caymaz sözünden gayrı. Düşündüğün şeye bak Emine. Caymazsa caymaz kaçarsın sen de o zaman. Ay ben yapabilir miyim böyle şey? Ele güne rezil oluruz. Ne diye rezil olacakmışsın ki kız? Onlar da seni istemediğin bir adama vermeselerdi. Suç senin değil ki. Ne bileyim ben. Hele bir Sadık gelseydi. Haberi olsa şimdi. Bilse ki Emines'i gitmek üzeredir Eleoğlu'na. Alacaktır Emines'ini yabanlar. Ya vallahi olmaz böyle şey. Beni yolcu ediyorlar Sadık. Beni ellere gelin ediyorlar. Gitmek üzeredir Eminela. Gitmek üzeredir. ...başıma kalmışım şimdi, <gülüyor> yavrum, ah yavrum, ah! Ağlama Zilha teyze, duyanda kızın öldü sanacak yani. Gelin oldu da gitti, kötü mü? Aa bugün yarın gelir seni görmeye. Ee, hem bak ben de senin kızın sayılırım, seni yalnız komam. Sık sık gelirim, e mi? <gülüyor> nasıl da ağlıyordu yavrum giderken. <gülüyor> Boynuma sardı, nasıl ağlıyordu. Bırakamadı yavrum boynum, bırakamadı anasını, kolay mı? Nasıl alış ben onun yokluğunu? Kokusu silmiş, dört bir yana çıkmaz. Her bir de hatırası var, yanar yüreğim. <gülüyor> Beni de ağlatacağım bak şimdi Zela teyze. Bana da zor geliyor onun yokluğu. Can dostumdu benim, sırtaşımdı. Anama babama diyemediğimi hep ona derdim. Ah ah Nurşen kız ah. Kız Hele kovalarınızı çabuk doldurun Tamaşır yarıda kaldı Anam bizim oh, işi bizim oh. yarıda kaldı ne yapalım Taşı taşı bitmiyor Mere Öyle bacım öyle ama elden ne gelir Tayyar gibi bizim de böyle kurnamız olsaydı... ...şarıl şarıl suvar <gülüyor> Ay Tayyar dedim de aklıma geldi. Ne? Ne? Onların aldığı gelinin başına ne, neler gelmiş, gelmiş. Ne olmuş kız geline? Duymadık bir şey. İşi olmamış, bir şey olmamış da onu diyor. Ne demek bir şey olmamış da onu diyor? Kız anlatsana öyle. Kız bana bakın. Benden duymamış olum dedikleri. Zaten kimselere söz etmiyorlar. Ama herkesin ağzına düşmüş şimdi de. Kız neymiş Allah aşkına şu iş? Söyle de biz de bilelim be. Allah Allah deli yetme Tamam tamam kızmayın hemen. Hani o gelin var ya. e ee? Emine gelin. e ee? ah, O gelin olalı bir öl olacak neredeyse ama. Hala kadın olamamış. Geldiği gibiymiş hala. Aa! Aa! Kız niye acaba? Niyesi var mı? Olmamış işte. Bağlanmışlar bağlanmışlar. Nasıl olmuş bu, nasıl bağlanmışlar? Ne bileyim ben, eskiler öyle derler hani hep ya... ...götürmedikleri hacı hoca kalmamış. Kalmamış ama yine de çare etmemiş. Gerdeğe giremiyorlarmış bir türlü. Vay vay vay şunların işine bak. Uğursuz oldu nedir Kevin ha? Bunların nikahları bağlanmış. Uğursuz günde mi nikah kıydılar ne? Aman Allah aşkına neler uyduruyorsunuz böyle. Ne bağlanması, ne büyüsü. Hiç olur mu öyle şey? Mutlaka kusurludur adam. İktidarı yoktur. Nereden bileceksiniz? Kız sus sen bakayım. İki okul okudun diye alim kesildin başımıza. Biz böyle şeyler gördük geçirdik de ondan biliyoruz. Senin yaşın daha kaç bakayım he? Yaşı başı var mı bu işin? Eğrisi var doğrusu var. Hekimlikle ilgisi vardır mutlaka. Şehire doktora götürseler belki çare bulunur. Aman bu kızla da konuşmaya gelmiyor hiç. Bizim halimizi bizden iyi mi bilecek hekimi doktoru? Sapa sağlam yerinde adam nesi olacakmış ki? Süleyman emminin de sapasağlam hali vardı ama... ...geçen yıl kalbinden küt diye gittiydi adam. Dıştan belli olur mu hiç? Anam adamın yaşı geçkince zaten. Lakin kızcağı da pek, pek güzel. Yazık olmuş köpbeğe. Vah vah vah. Aa, öyle olmasına öyle. Aman verin. Bize ne el alemin işinden? Aman benden duymamış olup. Dedikodu yapmış derler sonra ne me lazım Delmeyiz kız evet. Neyse anam ben varıp gideyim eve İş güç beni bekliyor Vay vay vay vay Başımıza gelenler Vay benim kara yazılı Eminem Vay benim kara gözlüm Bunlar da mı gelecekti başına Talihsiz yavrum benim Öyle olmuş işte Hatice her ne demekse bağlanmış diyorlar. Köyde duymayan kalmamış. Çare bulamamışlar hiçbir yerden. Nikahları bağlanmış öyle mi? Ya ne demek bağlanma Hatice Ana? İşte karı koca olamıyorlar işte. Kızım ne bileyim ben... ...eskiden beri öyle derler bu işe. Aman Hatice Ana kabahat adamdadır mutlaka. Kim ne bilecek ki? Aklım sırrım ermiyor benim bu işlere ya. Hadi hayırlısı. Onu bunu bilmem ama yazık oldu Emine kızım. Ha Hatice Ana biliyor musun... Balıkçılar dönmüşler bu sabah. Av mevsimi bitmiş. Demek kız dönmüşler ya. mi hakikaten. He ya dönmüşler. Çok iyi geçmiş av işi. Yüklü bir pay almış hepsi. Deme sadık da döndü ha. Zavallı yavrucak. Duydum acaba Emine'nin kocaya vardığını. Nasıl da yıkılmıştır yedi. Yüreğine korlar düşmüştür. Besbelli. Duymuştur herhal. Ne de çok severlerdi birbirlerini. Hacca Niye bu analar babalar evlatlarının sesine kulak vermezler ki? İyi midir bu? Gönlünün istemediği birini bir ömür boyu çekebilir mi bir insan? Reva mıdır bu Allah aşkına? Doğru dersin kızım doğru söylersin de gel anlat bunu cahil kafalara. Ben aha bu yaşımla böyle şeyleri ters bellemişken şimdikiler hiç göremiyor. Evladım mutlu olsun yüzü gülsün demiyor da ille de malı olsun mülkü olsun diyor. ...şu dünyada kaç günlük ömrümüz var ki zaten? Ah ah Allah görüyor ya işte. Bak şimdi kızcağızın haline. Malı mülkü var da iyi mi? Ne kızı olacak ne kızanı. Bebesini basamayacak barına bir türlü. El alem kem gözle bakar gayri yavruca. Ne huzuru kalmıştır şimdi ne rahatı. ...benin ayağım dönüm dünyası... Ay kahpe dünya... Durma öyle be Sadık... ...konuş bir şeyler söyle Allah aşkına... Ne konuşayım ki Mehmet... ...konuşacak hal mi kaldı... ...Emine'yi telli duvaklı gelin etmek için koştum buralara... ...ama o çoktan ele gelin olmuş... ...çektiğim masret kar kaldı yanıma... ...reva mıdır... Babası vermiş... ...babası olacak o zıp çıktı vermiş... ...malı mülkü var diye... ...Emine'ye sormamışlar bile... ...istemeseydi gitmezdi bence... Varmaz el olun. Varır mıydı ha, söyle varır mıydı Beni bekler sanırdım yolumu bekler sanırdım Beklemiştir be Sadık Beklemiştir ama Gel gör ki bizim işimiz çok uzun süredir. Sekiz dokuz aydır yoktuk buralar Sekiz dokuz ay ne ki Mehmet Hemen acelesi neymiş ki Bak oğlum Bilmez misin ki bizim buralarda kız kısmısının sözüne kulak vermezler dinlemezler Babası ne derse olur Bu böyle gelmiş böyle gider Emine de babasına karşı gelemediği için gitmiştir. Ne etsin kızcağız yani? Peki ben ne edeceğim şimdi? Hı? Çekip gitmem lazım gayrı buralardan. Yoksa taş oturacak yüreğim. Bilemezsin Mehmet. Be? Bilemez. Ben hala severim onu. Hala yanarım. Nasıl unuturum artık? O da seviyordur be zaten. O da kolayca unutamaz senin. Vallahi öyle. Bunun neye faydası var ki? Olan olmuş biten bitmiş. Başkasına yar olduktan geriye istediği kadar sefsin dursun neye yarar? Ne hadi aşkak hadi giderim gayri. Burada da çıkarsa. Tamam. ne yapacaksın? Hep Kızım, şu gelen atlı Sadık değil mi? Baksana. Heya, heya, oh, oh. Nereye gidiyor acaba böyle dolu dizgin kız? Kız seslen şuna gelsin bir yol hele. Dur dur dur dur dur ben çağırayım. Sadık! Sadık evladım, nereye gidiyorsun böyle dört mal? Gel hele gel. Selamunaleyküm hacıanne. Nasılsın? Aleykümselam yavrum. Nasıl olalım işte? İyiyiz. Nereye böyle? Değirmene uğrayacaktım Hatice ana. Bizim Zahir'e varmış orada da onu alacaktım. Hele gel. Gel iki soluklan da gidersin yine yavrum. Konuşmak isterim ne zamandır senden. Peki ana nasıl istersin? Anan nasıl anan? İyidir inşallah. Anam iyi iyi olmasına da... ...romatizmadan şikayeti bitmiyor hiç. Hoş geldin Sadık kardeş. Hoş bulduk bacım. Nasılsın? Sağ ol iyiyim. Hele şöyle otur bakayım oğlum. Otur şuraya. Otur da anlat bakayım. Nasıl geçti av işi? Ee, i̇yi geçti ana. Çok yerde gezip dolaştık. Ta İstanbullara gittik. Şansımıza iyi de balık çıktı karşımıza. Allah daha çok versin inşallah. Sağ ol Hatice ana. Sağ ol da. Ben artık ava çıkmayacağım. Kasabaya gideceğim iş tutmaya. Zaten ne zamandır düşünüyordum. Ya köyden gideceksin demek ha. Niye ki oğlum? Eee... Yani, ne bileyim. Kasabada iş yapmak daha kolay Birazcık sermayem var bir iş kurarım elbet Bırak sen şimdi bunları bırak Emine'nin yüzünden değil mi ee, Onun için kaçarsın buralardan ha Şey yani e, Hadi hadi hadi Her bir şeyden haberim var benim Ne oldu ne bitti biliyorum hepsini Aha Nurşen kızım da biliyor Emine'nin sırdaşıydı zaten Hiç çekinmene gerek yok Çekindimden değil ana <gülüyor> Hem diyecek söz yok ki artık Ne desek boş olan olmuş Olanı olanı yok Hiçbir şey olmamış Yavrucağın hiçbir günahı yok bu işte Yok dedi anasına olmaz dedi Ama ne çare Ben bile az söz demedim Anasına babasına Lakin hiçbir şey para etmedi Babasının sözüyle gitti Emine Gönlüyle değil Verdiler de ne oldu iyi oldu sanki Bağlanıp kaldılar işte Karı koca bile olamamışlar ha? Ne ne bağlanması Hatice Ana? Canım öyle derler eskiler. Bağlanma varmış bu nikahta. Emine kadın olamamıştır. Gittiği gibi durur hala. Bir nikah vardır aralarında gayrı. Başka bir şey yoktur. Bunu bilmiyordu. Bildin işte artık. Talihsizlik yakasını bırakmıyor ki kızım. Eeeh! Böyledir işte bu dünya, böyledir. Akıl sığ vermez. Nurken Bacı, de Emine'ye hala gönlümdedir. Sadık görmeye gelecektir Emine'sini. Yanlarına koymayacaktır onların. Umudunu kesmesin. Ya! Var git Yağız oğlum, var git yiğidim benim. Yap yapacağını. Ay nasıl bakarım ben onun yüzüne Nurşen? Ölürüm ben ölürüm de bakamam ama Sadık hala seviyormuş seni kız. Öyle dedi giderken Emine'ye söyle hala gönlümdedir dedi. Görmeye geleceğim kesmesin umudu dedi. Ne yapacak görecekti? Evli barklı biriyim ben artık. Bu zamana kadar neredeymiş? Eskisi gibi genç değiliz ki gizli gizli buluşalım. Aman hemen ihtiyarladıydın sanki. Evli oldun da ne oldu bir şey mi değişti? Zaten Sadık da bu bağlanma işini duydu. Kız sus nereden duydun Ay, bunu Duymayan mı kaldı Allah'a sen İki köyün dilinde şimdi Of Allah, ım. herkes biliyor mu bunu Herkes de biliyor Yüzüne gülenler ardından öcü gibi bakıyor Kaynana falan ne diyor bu işe Emine Hiç Hiçbir şey demiyorlar Öyle küs küs oturuyorlar Sanki yabancı gibiyim evde Sanki kabahat benimmiş gibi Neyse boşver Sadık nasıl onu anlatsana Değişmiş mi ya ne bileyim ben... ...iyice esmerleşmiş, kapkara olmuş... ...bıyık da bırakmış... ...ama yakışmış vallahi. <gülüyor> ...özledin mi onu Emine? Ha. Evet özledim tabi... ...özlemez olur muyum? Niye özlemeyeceğim ki? Allah'ım nedir bu başıma gelenler... ...ne kötülük ettim, ne günah işledim de... ...beni böyle talihsiz yaptım... <gülüyor> ...bu kahrı ruh <nasıl> çekerim ben? <gülüyor> Emine ağlama Allah aşkına... Yazık ediyorsun kendine kız Yeteri kadar yazık oldu zaten Hep babamın yüzünden Şimdi sızlamaz mı yüreğim Kızının haline üzülmez mi Emine <gülüyor> Ne var Sadık bir şey de söylediydi Onların yanına bırakmam yaptıklarını Yanlarına komam dediydi giderken Acaba aklından bir şey mi geçti ne Bir çılgınlık yapmasa bari Ay, Dur Allah aşkına ağzını hayır aç Sadık görürsen bir şey söyleyeyim mi Bir şey diyeceksin mi Selamımı söyle ne diyeyim Burada el övündeyim ama gönlüm hala onunladır. Hala gönlümde yatar. Yanar hala bu yürek yanar. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm oh. Kolay gelsin. Oh sağ ol sağ ol dedi ee, efendi. Hoş gelmişsin buyur. Sağ ol evladım. Hoş bulduk. <gülüyor> Müsaade eder misin? Şöyle iki soluklanalım şurada. Tabii, tabii bey baba buyur. Ee, buyur i̇htiyarlık olsun, yoruyor insanı gayri. <gülüyor> ya, öyle bey baba ne yaparsın. Ee, nereden gelip nereye gidersin? Tanıyamadım seni buralardan değilsin herhalde. Yoo. Buralardanım oğul buralardanım. Hemen şu yukarıda oturuyorum. Komşunuzum aynı zamanda. Allah Allah. ya ben seni hiç görmedim bu zamana kadar. <gülüyor> Kimlerdensin? Misafir misin yoksa? Ee, nasıl tanımazsın beni evladım? Ee, çok iyi tanırsın. Çok. Oğlum tanımadın mı beni? Dur şu sakalı çıkarayım öyle. Aa. Ha? aa. <gülüyor> Şu sarığı da. Sadık sensin ya. <gülüyor> Allah ya de sen senin ayde sen. Ya bu ne biçimmiş? Ben beyaz saçlar sakallar ilahi sukuşu sende bu ne iştir ya? Bazalım ama ha tam bir dede efendi değil mi? Ya nereden geldi aklına bütün bunlar ya Sadık deli misin ne? Hiç geldi işte. Yani sen tanıyamadın ya beni. Canım, nereden Hiç nereden kimse tanıyamaz, tanıyamaz demek ki. Kimse tanıyamaz. Bu da benim için çok önemli. Ya nasıl tanıyayım? Başında sarık, beyaz büyük, beyaz sakallımdır. Karım metre nadasıyla bir de şu cübbeye bak Allah. Allah. <gülüyor> tamam işte. Sen en yakın dostumsun. Sen tanıyamadığına göre hiç kimse tanıyamaz beni. Hele öbür köyde hiç. Öbür köyde mi? Evet. Yani Emine'nin olduğu köyde. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Ben de bu. Bırak, bırak avlasın oğul. Avlasın bırak. Ee, gelinin habercisidir o. Ha? Ha. Kim o? <gülüyor> Selamın aleyküm. Destur var mıdır o Bir yol solukla alalım hele kapında. Uzun yol geldik. Yorulmuşuz biraz. <gülüyor> Lafı olur dede efendi? E, buyur geç şöyle, buyur hoş geldik. Hoş bulduk evlat. Sağ olasın. Hele oturayım şöyle biraz. No. E, <gülüyor> e, nereden gelip nereye gidiyorsun dede? Bu köyden değilsin nere? Uzaklardanım oğlum. Çok uzaklardanım. Ha. Gideceğim yerler de çok uzaklardır. Bilinmeyen yerlerdir. Ya. E, kim bilir ki zaten nereden gelip nereye gittiğini. Ha. Bakidir dünya. ...lakin bizler birer fani göçmenizdir. <gülüyor> Doğmakla ölmek arasında yolcuyuz hepimiz. Zamanı bellidir bu yolculuğun... ...ama yönü belli değildir. Ya, ha, ya, ha. ermiş gibi konuştun dede efendi. Erenlerden misin yoksa... Eren, erenliğini laf edip mı oğlum. Tanrı yolunu adamışızdır bedenimizi ve ruhumuzu. Gökkubbenin altıdır mekanımız, dergahımız. Bir seyahım ben iyilik yolunda. Olacağız toprak en sonunda. Allah için iyilik ederiz herkese. Varsa söyle derdini başında iyilik edeyim sana da. Aa, aman Allahım, sen bir ermişsin. Evet ermişsin. ...vay ha. İlk kez bir ermişle karşılaşıyorum. Yoksa hızır mısın dede? Hızır mı? Hızır mı görürsün sen birazdan. Sorma bana evlat, sorma. Herkese görünmezmişsiniz öyle mi ha? Görmesini bilene görünürüz oğul. Ona görünürüz. Her kim ki yardıma ihtiyacı vardır. Yolumuz oradan geçer. <gülüyor> <gülüyor> Hele bir tas ayranım var mıdır evlat? Susuzluğumuzu aa, giderelim. Aa, tabii, tabii dede efendi tabii. <gülüyor> Emine, kız. <gülüyor> Emine kız. Çık dışarı Geldim geldim Gel gel hele Gel şöyle Gelmiş dedeye bir hoş geldin de önce he? Uzak yoldan gelmiş uzağa gidermiş Bizim kapıyı seçmiş dinlenmek için Şerefimizdir canım Hoş geldin dede efendi Emine Ah Emine Bir tane garip Ne kadar da çökmüşsün böyle Zayıflamışsın Bir bilsen Ah bir bilsen Sadık'ın karşındadır şimdi ona bakarsın Aksakalın içinde yüzünü tanıyabilsen ne yapardın acaba? Hoş bulduk kızım hoş bulduk Yüreğinin akına benzer ayranından içmek isterim ha kızım zahmet olmaz Eren dedeye ayran getir Emine ayran Hadi çabuk ol kız hadi peki, peki. Hanım kızım Yeni gelindir, ahretliyindir öyle mi oğul? E ya öyle dede. Ah, demeden bildineme, bilmesi zor değil ki oğul. Görürüm ki halim, vaktin yerindedir, e. varlıklısın, evin barkın mal zenginliğini gösterir. Lakin, lakin bir hüzün vardır yüreğinde. Ha. Bir yeis kaplamıştır bu mekanı ha. O da ki şen değildir gönlün hmm. Aninizin üstünde keder bulutu gördüm gelirken ha? Hani ben göremiyorum <gülüyor> Sen göremezsin oğlum Göremezsin Tezelden de bana kederini söyle çare bulayım ona Yok canım dede yok ne kederim olacakmış ki... ...halimiz vaktimiz yerinde Allah'a şükür... ...sana öyle gelmiştir o gördüğünde yağmur bulutudur. Ah kem gözle bakmamışım o ...içimden gelmiştir bu benim... ...seyyahlığımız iyilik yolundadır bilesin... ...görmüşüm yüreğimdeki acıyı... <gülüyor> ben demeden içimi okuyorsun Gayrı Eren'den sır kızlenmiyor herhalde Ha şunu bileydin oğlum Aç yüreğini bana Aç Aç ki deva olayım sana Ama Ben nasıl desem bilmem ki Buyur efendi, <gülüyor> İç afiyet olsun Sağ ol kızım Allah razı olsun Gönlüne göre versin. Ah. Ölmüşlerinin ruhuna yavrum. Sağ olasın. Sen de sağ ol dedi efendim. Hadi kız, sen içeri git. Çağırırsak gelirsin. Peki. Hadi. Mende bu herife bak. Emine kölesi sanki. Ben sana göstermemiz çıktı kerim. Ayran tatlı gelmiştir yorgunluğuma evlat. Eee de bakalım gönlünü açacaktın. De ki dinleyeyim seni. Fazla vaktim yoktur bilesin. Gönlümü hoş kıldın. Ben de seninkini hoş kılayım. Ah, sağ olasın dedi efendi. Ah, sağ olasın da şeydir benim derim, şey Sıkılma oğlum <gülüyor> <ol>, da <de gülüyor> gayrı hadi. Bak, bak dedi efendi. Ben yeni evlendim daha. İlle ve ne işti bilmem. ...karı koca olamadık bir türlü... Ha. ...hiç evlenmemiş gibiyiz hala... Ha. ...bu kız uğursuz mudur nedir... ...herkesin diline düştüm... ...ele güne resim oluyorum... ...ne edeceğimi bilemiyorum... ...ne olur bana bir çare bul dedi. ...ne olur ne istersen veririm bilmiş yok... Demek öyle... Ha. ...her şey anlaşılıyor... Öyle öyle. ...çare bulacak mısın Dedi. Ha. hadi söyle... Çabuk ...buluruz söyle, çabuk. o evlat... ...buluruz ha. meraklanma... Ha. Evet, bağlanmışsınız siz. Ya bu nikah da bağlanma var. Ha, hep öyle dediler ama bilmiyorum nedendir. Hmm, evet. Bir günah işledim mi hiç geçmişte? E, yo yo yo Eren dedi hiçbir günahım yok benim. Anamın babamın sözünden dışarı çıkmadım hiç. Çalışıp çabalıyorum. Babam bana bıraktı her bir şeyi. A mal mülk senin dedi. E seni dediler ben de he dedim. Aa şu Emine'yi istediler. Aldılar gelin he. ettiler bana. E, ama karı olamadı bana canım. Anam uğursuz diyor onun için. He. Elim kolum bağlandı benim bir yol dedi. Aa dedim. istediğim bu olsun oğul. Bunun için seyyahım ben bu alemde. Ah. Dediğim gibi. Senin işinde bağlanma var. Nikahımız bağlanmış. Lakin. Yine de vardır Teşit. çaresi. Ah dedi çabuk söyle. Ne olur dedin, Bu işin tek çaresi <gülüyor> nikahı bozup yeniden tazelemek. Nasıl? Nasıl boşanacak? E, boşanacaksınız tabii ki. Gidip boşanacaksınız ve sonra Yeniden nikahlanacaksınız. Aa, bağlanmada çözülmüş olacak böylece. Nasıl boşanacak? Ee, e, nerede... kıydınız nikahınızı? Kasabada. Babam öyle istedi. İyi ee, ya. Yine kasabaya gidin. Orada boşanın. Aradan birkaç saat geçsin. Ha? Bu arada... ...elinizi ayağınızı deniz suyuyla... ...bir güzel yıkayın. Ha. Boşandıktan hemen sonra ha. ayrı durun Bir saat kadar birbirinizi görmeyin ha. Yoksa bağlanma çözülmez oh. Oh. Oh. Ancak böyle çözülür bu bağlanma Yoksa işe yaramaz A, Anladım dedi efendi Önce boşanacağız Sonra bir saat ayrı duracağız Hı. Birbirimizi görmeyeceğiz öyle mi? Evet ...sonra da deniz suyuyla yıkanacaksınız. Ondan sonra iyi olacak mıyız? Hemen iyi olacaksınız. Oh, artık iyi olacağız. He? Artık el içine çıkabileceğim. He? Çıkacaksın. <gülüyor> çıkacaksın. Hem de ne çıkacaksın görmek. Ah, sağ ol dede sağ ol. Hemen yarından tez yok gideceğiz kasabaya. Emine'yi boşayacağım hemen. ...sonra da dediklerini yapacağım... ...ee sağ ol dede sağ ol... ...artık dile benden ne dilersen, ...ben alacağımı daha sonra alacağım... ...zaten sen keyfin hava... ...heee... Ha. <gülüyor> <gülüyor> kalabalık var ya... ...bu ne böyle... ...ne kadar köy varsa çıkmış çarşıya... ...aman ne iyi... ...bu kalabalık ha. benim daha çok <gülüyor> işime geliyor... Artık işin sonuna geldik sayılır. Birkaç saat sonra her şey bitmiş olacak. Ya bunların adliyeye girmeleri epik oldu değil mi? Bak hala çıkmadılar. Hakim <gülüyor> akıl sıra erdirememiştir bu boşanma işine. <gülüyor> Ama onlar ikna ederler hakimi. Herif bu işe iyice kafayı takmış çünkü. <gülüyor> hey bana bak. Şuraya bak çıktılar işte. Ha, evet çıktılar sonunda. Hü -hü. Ama kalabalık girmişler içeri. Bütün sülalesi orada sanki. Herif sırıttığına göre iş oldu galiba. <gülüyor> Belli ha? Hadi <gülüyor> hadi gel takip edelim. Tamam tamam. Nereye gidiyorlar acaba? Onların köyünden birinin dükkanı var biraz ileride. Onun yanına gidiyorlardır herhalde. Hadi biz de gidelim. <gülüyor> hadi Kara gidelim. Hadi yap. Gidiyoruz galiba <gülüyor> İnşallah bir terslik olmaz. Olmaz olmaz. Bir fırsat çıkacaktır mutlaka. de iyice anlatmış Emine. Yi. Korkmuş Emine biraz ama dediğimi yapacaktır. Heyecanlanıp da her şeyi mahvetmese var. İşte dükkanın önünde durdular. Gel Sadık. Yanarda kalabalık ayrılıyor onlardan. E, herkes alışveriş yapacak pazarda Gel, biz de şu sokağın karşısına geçelim. Oradan daha rahat görürüz Emine'yi. Şöyle duralım istersen Mehmet. Tamam, tamam. Burası iyi. Emine bizi görmedi henüz. Bir tek o herif kaldı yanında, o da giderse tamam. Gidecekler. Bir saat ayrı durun dedim ben ona. <gülüyor> ya işe bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Resmen komedi <mi>? <gülüyor> <gülüyor> çok, çok, çok. İşte herif de gidiyor. Emine yalnız kalacak galiba. Bana bak kız. Gayri boşandık şimdi ama birkaç saat sonra yeniden nikahlanacak ha. ha. Ondan sonra bitecek bu rezillik. Bitecek ha. Hey ya bitecek ha. bitecek. Ha. Tamamıyla bitecek hem de. <gülüyor> Güzel. Anamın babamın yüzüne rahatlık lan bakacağım artık. Bakarsın bakarsın. <gülüyor> Kumanyayı ne zaman alacaksın? Ha. Anan baban çoktan almıştır belki de Biz almayacak mıyız? E, alırız alırız acelesi yok Ben önce deniz kıyısına inip elimi yüzümü ha. yıkayacağım ha. Dede efendi öyle demişti Sonra da sen yıkarsın yıkarım, yıkarım. E Şimdi ya ben gideceğim ha. bir saat senden uzak duracağım ha. Sen bir saat bekle burada beni olur mu? Bekleriz. Hiçbir yere ayrılma Aa, Bakkal emmi hıslımız olur ne ihtiyacım olursa ha. ona de Korkmasın değil mi? Tek başına kalmayın. Korkmam korkmam ha. merak etme. Ha. Ne korkacağım bakkala işte. ha işte. İyi iyi ya. E, ben gideyim deniz kıyısına hele. Oradan da pazar yerine gider anamları bulurum. Ha. Sen hiçbir yere ayrılma buradan tamam mı? Tamam tamam sen ha. git hadi. <gülüyor> i̇yi, iyi, i̇yi hadi iyi vallahi. <gülüyor> Sonra bol bol görüşürüz. Görüşürüz he. görüşürüz. <gülüyor> Aptal herif. Çok görürsün sen beni daha çok. Of sonunda yalnız kaldım işte. Çaba Sadık nerede? Allah'ım heyecandan öleceğim neredeyse. Nurşen haber getirdiğinde uçacaktım sevinçten. Nasıl da düşünebilmiş bunları. Nasıl da kafası çalışmış Sadığımın? Ay işte orada. Allah'ım Sadık orada beni bekliyor. Allah'ım yardım et bana titriyorum. Aman ne olursa olsun gidiyorum işte. Bitsin gayrı önce. Rahat dur oğlum. Karagül rahat dur heyecanlanma. Düz düz. Sadık, Emine geliyor baksana. Evet geliyor. Başardık. Başardık. Başardık. <gülüyor> Allah vere de kimse görmese bari. Ana bak. Ben etrafı kolaçan ederim sürekli. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya çalış. Kimse anlamasın tamam mı? Emine Emine. <gülüyor> Emine gelati çabuk. Sadık. Sadık korkuyorum. Şişt, gelin şöyle duvarın öbür tarafına geçelim. Emine. Emine bitti artık. Çilemiz bitti. Bak gördün mü mahrem bizi Ne Olur hemen gidelim Sadık. Birisi görmeden hemen gidelim. Emine korkuyorum. Hemen aklı hemen. Hemen hadi gidin buradan. Çabuk. Peki. Hadi Emine binelim şu ata. Dur dur dur. Önce ben Sen de arkama otur hadi. Hadi. Hop. Tamam. Hadi Emine gel. Gel ah. gel gel. Hadi. Atla. Ah. Dur bakayım. Ah. Dur dur yardım edeyim. Ah. Hadi. Ah. hadi. Sakin ol kardeşim. Tamam. Sakin oh, ol. Işte. ol Sakin ol. Tamam. Sakin ol. Tamam. Ha, Emine. Hadi. hadi hadi hemen hemen gidelim, bana. hadi Safer. hadi. Hadi durmayın artık. Yakalanacaksınız yoksa. Yakalansak ne olacak? Nikahlı değil artık. Neyse. Hadi hoşçakal Mehmet. Hadi Yardımların için sağ ol. Anama babama anlat her şeyi. Merakta kalmasınlar. Biz ortalık yatışınca geliriz. Tamam. Nereye gideceğiz ki Sadık? Dağlara eminem dağlara. Bir zaman oralarda kalacağız. Hadi, hadi canım hadi gidin artık güle Hadi oğlum Karagül götür onları. Allah asmanladı <gülüyor> <gülüyor> Mehmet. Hoşça kal. Hoşça kal. De oğlum Karagül. Güle güle. Yolunuz açık <Gülüyor> ya işte böyle Sadık oğlan Atını attığı gibi alıp götürmüş Emine'sini Sekiz aymene kalmışlar dağlarda ormanlarda Sonra ortalık iyice yatışınca dönmüşler köylerine Herkes saymış sevmiş Sadık Yiğit adammış demişler Sadık'la Emine'nin hikayesi anlatılmış hep hoş sohbetlerde Çok çocukları olmuş Çocuklarının çocukları olmuş Onların da çocukları olmuş artık Üç nesil geçmiş aradan Ben de bu hikayeyi son kez anlatmış oluyorum böylece Varsın bundan sonra duyanlar duymayanları anlatsın Bu yaşanmış gerçek aşk hikayesini Ya da yazlarını bulsunlar anlatsın diye Sadık'ın torunudur o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 İkinci kadın Ayten Uncu oldu. Mehmet Numan Pakner. Nurşen Sumru Yavrucuk Salim Metin Çoban. Genç kız Hülya Karakaş. Ses Ersun Kazançel.